90 Selamlaşmak İki Müslüman karşılaştığı zaman birbirine selamün aleyküm demesi ve sonra el ile müsafaha etmesi sünnettir. Müsafaha ederken günahları dökülür. Aşağıdaki 8 kimseye her zaman selam vermek haramdır, günahtır. 1 Yabancık kızlara, genç kadınlara selam verilmez. 2. Satranç ve her oyunu oynayanlara selam verilmez. 3. Kumar oynayanlara selam verilmez. 4. İçki içenlere selam verilmez. 5. Gıybet edenlere selam verilmez. 6. Şarkıcılara selam verilmez. 7. Aşikarâ günah işleyenlere selam verilmez. 8. Kızlara, kadınlara, bakanlara selam verilmez. Aşağıdaki 16 halde görülen kimselere yalnız o haldeyken selam verilmez. 1. Namazda olana selam verilmez. 2. Hatip efendiye Kutbe okurken selam verilmez. 3. Kur'an-ı Kerim okuyana selam verilmez. 4. Zikr ve vaz edene selam verilmez. 5. Hadisi şerif okuyana selam verilmez. 6. Yukarıda yazılanları dinleyenlere selam verilmez. 7. Fıkıh dersi çalışana selam verilmez. 8. Mahkemede hakimlere selam verilmez. 9. Din dersi müzakere edenlere selam verilmez. 10. Müezzine ezan okurken selam verilmez. 11. Müezzine ikamet okurken selam verilmez. 12. Din dersi veren muallime selam verilmez. 13. Zevcesiyle meşgul olana selam verilmez. 14. Avret yeri açık olana selam verilmez. 15. Abdest bozmakta olana selam verilmez. 16. Yemek yemekte olana selam verilmez. Mahrem olmayan ihtiyar kadınlara selam verilir. Zaruret olduğu zamanlarda şehvetten emin ise musafaha da edilir. Yani eli sıkılır. Günah işleyenler tövbe ederse selam verilir. Günah işlerken mani olmak niyetiyle selam verilebilir. Kâfirlere ancak iş düştüğü zaman selam verilebilir. Kâfiri tebcih ederek saygı göstermek için selam veren kâfir olur. Kâfiri tazim eden, mesela üstadım gibi sözlerle saygı gösteren, kafir olur. İbn Abidin, cilt 5. Aç kimse sofraya çağrılacağını bilirse yemek yiyene selam verebilir. Talebe hocasına selam verebilir. Selam verene ve üçe kadar aksırıp da elhamdülillah diyene hemen cevap vermek farz-ı İşitenlerin cevabı geciktirmesi haramdır tevbe etmeleri lazım olur. Mektupla gelen selamı okuyunca, hemen ve aleyküm selam demek farzdır. Bunu yazıp göndermek müstehaptır. Birisine selam götürmeyi kabul eden kimsenin, bu selamı götürmesi farzdır. Çünkü üzerinde emanettir. Götürmeyi kabul etmemiş ise, vedia olur. Vediayı götürmek lazım olmaz. İkinci kısımda yazılanlardan baştan ikisi selama cevap vermez. On iki numaraya kadar olanların cevap vermesi iyi olur. Dilencinin selamına cevap vermek lazım değildir. Yerken ve içerken ve halada iken ve çocuğun ve sarhoşun ve fasıkın selamlarına cevap vermek farz değildir. İbne Abidin, cilt 5, sayfa 267. Selamün aleyküm veya Esselamu aleyküm diyerek selam verilir. Selam aleyküm diyenlere ve başka sözlerle selam verene cevap vermek farz olmaz. Riyadun Nasihin kitabında yazıyor ki Fetavai Siraciye de diyor ki bir kimseye selam verirken cem olarak vermeli. Çok kimseye verir gibi vermelidir. Çünkü mümin yalnız değildir. Muhafaza melekleri ve kiramen katibin adındaki iki melek onunla beraberdir. Riyadü's Salihin kitabında selamı cem kelimesi şeklinde söylemek lazım olduğunu bildiren hadisi i şerif yazılıdır. Selamün aleyküm demek ben Müslümanım. Benden sana zarar gelmez. Selametdesin demektir. Hadîs-i şerifte Tanıdığınız ve tanımadığınız Müslümanlara selam veriniz buyuruldu. Kâfirlere selam verilmez. Onlar selam verince yalnız ve aleyküm denir. Nikahla alması ebedi haram olan on sekiz kadına selam vermek caizdir. Selamlarına cevap vermek farz kifayedir. Bir sebep ile geçici haram olan yani o sebep kalkınca, evlenmesi helal olan yedi kadına selam vermek caiz değildir. Bunların selamına cevap vermek farz olmaz. Zengine, zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Zengin, önce selam verirse, cevap verilmesi farz olur. Büyüklerin çocuklara selam vermesi caizdir. Selamda sünnet şöyledir ki, Önce, büyük küçüğe, şehirli köylüye, devedeki ata binmiş olana, attaki merkepte olana, merkep üstündeki yaya yürüyene, ayakta olan oturana, az olan çok olana, efendi hizmetçisine, baba oğluna, ana kızına verir. Rütbe ve nimeti çok olan, önce verir. Nitekim Miraç gecesi, önce Allahü Teala selam verdi. İki Müslüman, birbirine aynı anda selam verirse, her ikisinin de birbirine cevap vermesi farz olur. Birbirinden sonra selam verirlerse, ikincinin verdiği selam cevap yerine geçer. Çok kimseye selam verildiği zaman, bir kişi hatta bir çocuk cevap verince, ötekiler vermese de olur. Adem aleyhisselamdan İbrahim aleyhisselama kadar selamlaşma, birbirine secde etmekle olurdu. Sonra bunun yerine boynuna sarılmakla oldu. Muhammed aleyhisselam zamanında el ile müsaafaha sünnet oldu. Şiiler, verilen selam gibi cevap verir. Selamün aleyküm diyerek cevap verir. Aleyküm selam demezler. Abdullah bin Selam, radıyallahu anh, buyuruyor ki, Resul ü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret buyurduğu zaman, mübarek ağzından, ilk işittiğim hadisi i şerif, şu idi. Birbirinize selam veriniz. Birbirinize, yiyecek ikram ediniz. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece, herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak, Selametle cennete giriniz. Riyadun Nasihin'in sözü tamam oldu. Tahtavi Merakül Fehah şerhinde 174. sayfede diyor ki: Müslümanların birbiriyle karşılaştığı zaman müsafaaha etmeleri sünnettir. Nitekim Süleyman Ebu Davud Siçstani'nin rahmetullahi teala aleyh bildirdiği hadisi i şerifte Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh buyuruyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile her karşılaştığımda benimle müsafeha ederdi. Müsaafaha iki kişinin sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, iki baş parmağın yanlarını birbirine değdirmesidir. Şimdi moda olan parmakları tutarak, avucuna koyarak yapılan tokalaşma, şiilerin usulüdür. Sünnet olan ise, karşılaşınca selam söyleşirken, sağ el dört parmak içlerini, çıplak olarak, eldivensiz, örtüsüz, karşısındakinin sağ eli dışına, baş parmağı tarafına yapıştırmaktır. Baş parmakta bulunan damardan, muhabbet yayılır. Müsafaha ederken, birbirine muhabbet geçer. Müslümanların sevişmeleri, bölünmemeleri lazım olduğu buradan da anlaşılmaktadır. İbne Abid'in beşinci ciltte İstibra babında buyuruyor ki, camide her namazdan sonra birbiriyle müsafahe etmek bidattır, Şiilerin adetidir. Bayram günleri camilerde müsafahe ederek bayramlaşmak, ve namazlardan sonra, adet etmeden, ara sıra müsâfâ etmek caizdir. İhtiyac olduğu vakt, zimmîye selam vermek ve müsâfâ etmek caiz olur. Hürmet için ise caiz olmaz. Kâfire hürmet küfürdür. On yaşına gelen kız ve erkek çocukların, yatak odalarını birbirinden ve ana babalarından ayırmalıdır. Alimin ana babanın eli öpülür başkasının öpülmez. Arkadaş ile karşılaşınca elini öpmek haramdır. Büyükler geldiği zaman kalkarak karşılamak müstehaptır. Kendi gelince kalkılmasını sevmek mekruhtur. Kur'an-ı Kerim'i ekmeği öpmek caizdir. Berika kitabı 1334. sayfesinde diyor ki Selam verirken ve selam alırken eğilmek günahtır. Hadisi i şerifte karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyiniz, kucaklaşmayınız buyruldu. Allahü Teala'dan başkası için rükû ve secde yapmak haramdır. İbnü'l-Hüceym Zeynettin Mısri, rahmetullahi teala aleyh Segayir ve Kebayir kitabında El ile selam vermek günahtır diyor. İsmail Sivasi bunu açıklarken çünkü el ile selam vermek kâfirlerin adetidir diyor. İmam-ı Rabbani aleyh, 265. mektupta buyuruyor ki Müslümanların haklarını gözetmek lazımdır. Hadis-i şerifte Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Selamına cevap vermek, hastasını yoklamak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek ve aksırıp elhamdülillah diyene Allah diyerek cevap vermek buyuruldu. Fakat çağrılan yere gitmek için şartlar vardır. İhya kitabında diyor ki yemek şüpheli ise sofrada ipek kumaş, altın, gümüş varsa Tavanda ve duvarlarda canlı resimleri varsa, çalgı çalınıyorsa, oyun oynanıyorsa, böyle olan yere gidilmez. Zalimin, bid'at sahibinin, fâsıkkın ve kötü kimselerin ve övünmek için çok para harcamış olanın davetine de gidilmez. şirat İslam kitabında diyor ki, Riyâ, gösteriş için yapılan davete gidilmez. Muhit kitabında diyor ki oyun oynanan, çalgı çalınan, müslümanlar çekiştirilen, içki içilen davete gidilmez. Metaliül Mü'minin kitabında da böyle yazılıdır. Böyle maniler bulunmayan davete gitmek lazımdır. Bu zamanda böyle davet az bulunur. Bakıcısı bulunan hastayı ziyaret sünnettir. Kimsesi yok ise yoklamak vacip olduğu Mişkat haşiyesinde yazılıdır. Müslümanın cenaze namazını kılmalı, hiç olmazsa birkaç adım cenazede bulunmalıdır. 265. mektup tercümesi tamam oldu. İbne Abidin Hazar ve İbaha kısmında diyor ki: Haram olan şeyler odada ise gidilir, sofrada ise gidilmez. Bilmeyerek gidildiyse, kalbiyle beğenmeyerek oturulur veya bir bahane ile geri dönülür. Çünkü haram işlememek için, sünnet terk edilir. Gıybet söylemek veya dinlemek, çalgıdan ve oyundan daha büyük günahtır. Söz veya makam sahibi ise, sofrada günah mani olmalı, veya geri dönmelidir. Mâlâ büddede, zekat bahsi sonunda diyor ki, gelen misafire, üç gün ziyafet vermek, Müekket sünnettir. Sonraki günlerde müstehaptır. Hadikada, dil afetlerinin sonunda diyor ki, birinin evine, odasına, bahçesine girileceği zaman, izin istemek vaciptir. Kapıya vurarak, zili çalarak veya seslenerek, mesela selam vererek, izin istemeden içeri girmemelidir. Ana-baba, çocuğun, çocuk, Bunların odasına gireceği zaman da izin istemelidir. İzin, üç defa istenir. Birincisinde izin verilmezse, bir dakika kadar sonra, ikinci defa istemeli, yine verilmezse, üçüncü defa istemelidir. Yine izin verilmezse, dört rekat namaz kılacak kadar beklemiş ise, içeri girmemeli, gitmelidir. Kapı aralanırsa, Aradığı kimseyi sormadan önce kendini tanıtmalıdır. Telefon edince de önce kendini tanıtmalıdır. İçeri girmeye rızası olduğu bilinen kimsenin yanına izin almadan girilebilir. Süleymaniye Kütüphanesi, Laneli kısmında 3653 sayılı kitabın başında Ahmet İbni Kemal Efendi rahmetullahi teala aleyh Kitabül Ferâidde diyor ki: Ebu İmame'nin bildirdiği hadis-i şerifte Başkalarına benzeyenler bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyiniz. Yahudiler parmaklarıyla işaret ederek, Hristiyanlar elleriyle işaret ederek, Mecusiler de eğilerek selam verir buyruldu. Kitabü's-Sünnet vel Cemaa'da diyor ki: Selama cevap veriniz. Selam olarak parmakla veya el ile işaret etmek Yahudi ve Hristiyan adetidir. Birini görünce kendi elini veya onun elini öpmek ve eli göğse koymak ve eğilmek ve yere kapanmak da adetidir. Dipnot 1. Kitabı sünneti vel cemaat müellifi Rüknül İslam İbrahim'dir. Kitabü sünnetin müellifi Zahidi Saffar'dır. Fetavai Kahriyul Hidaye'de ve Şiratul İslam'da diyor ki: Parmak ile işaret ederek selam vermek Yahudi adetidir. El ile selam vermek de Hristiyan adetidir. Müslüman böyle selam vermemelidir. Maseri canı canan eli başa kaldırarak ve eğilerek selamlaşmaya mani olurdu. Camiül Esser kibar ulemasından olup 1361 miladi 1942'de vefat eden eş Ali Mahfuz rahmetullahi teala aleyh El İbda kitabının 362. sayfasında diyor ki: İslamiyete uygun selam vermek unutuldu. Bu çok kötü adettir Günaydın demek el işaretiyle selamlaşmak baş eğmek yabancı müslümanı görünce selam vermemek eve girince gördüklerine selam vermemek çok fenadır sünneti terk etmektir Camiül Eser profesörlerinden şey Abdullah hedde ve şey Yusuf' decvii İbdâ kitabının sonuna takriz yazmışlar. Kitabı Övmüşlerdir. Kış günleri gidip, Bahar gelince, Açılır gafletten gözü dağların, Donanır, süslenir gonca güllerle, Geçmez bülbüllere nazı dağların. Gece gündüz tesbihledir işleri, Allah, Allah söyler daim kuşları, Göklere uzanmış sanki başları, Dua kıblesine yüzü dağların. Kudretten hepsine hulle biçilir. Hak rahmeti üstlerine saçılır. Türlü türlü çiçeklere açılır. cenneti i yazı dağların. Bakıp doyulmaz yeşil alanlara, Hidayetler olur, Haktan anlara esen safa verir canlara miskü amber kokar tozu dağların bir yanda zambaklar bir yanda lale ırmakları benzer ağ bu zülele manası geliyor dile şükür hakka daim sözü dağların